Nihaî rahî. Sen âşendek hürs istihare mucib Ve manevi bir mertebedir. Seni sevmek de görürsün. İstek postel ama Allah sevmek de hürs bir mertebedir. Bu âlemin içerisinde hürs istek arzı bir mertebedir. İnsan hep Allah'a Allah, en büyük sevmek bir insan mertebesidir. Manevi bir mertebedir. Senden gayesine olan hırs ise ayıptır ve nakıstır. Allah'a Allah sevgisini olan istek ardu insanı yücelten bir şey mertebe kazandıran bir şey ondan sonraki hırs da nefis o, isters, insana, e, şey ayıptır ve nakıstır. Noktanık sürücüsü. bir Hırs şiddetlisi demektir. Bunun iyisi, kötüsü olur. Cenab-ı Hak e, Habib-i eklemi hakkında peygamber sizin imana gelmenize ve hidayet yolunu bulmanıza haristir. Şimdi haristlik kötü <gülüyor> bir şey. Ancak burada harist de, şiddetli arzu. Ama nasıl arzu? İnsanların iyiliği için, iyiliği için uğraşmak barış kaderse de çok kuvvetli bir arzu. Kötüsü çok kötü de, bu da çok iyisi. İnsanların yiyici sahibi olmasını, arzu etmesi çok güzel diyor. hırs, arzu, peygaretimizi. Yani, her kelime kullandıkları yere göre manak tasarlanıyor. İşte, ne bileyim, kırmızı kelimesi ne? E, e, nedir? Sıfat değildir. Bir ismin es, e, yanında kullanırsa sıfattır. Tek hoş kullanırsa attır. E, e, e, e, İmah. Sivri. Çok kırmızı dersin. Çok kırmızı. Normal kırmızının daha tarih kırmızısı nasıl oluyorsa, çok kırmızı bir renk yaptırır. İşte burada Peygamber'in Haris kelimesi, halkı temir etmekte yoktur çok kuvvetli bir derecesinde. istiyor ki halk okudun e e şey sahibi olsun. İlik e ipat sahibi olsun. Peygamber, işte o kadar. Dayan ki, bu hız memduh ve mahbuldür. Çok çocuklar memduh, onu ben sonradan bir kere yazdım. E memduh, övürmüş. Övülecek, memduh. Mevdu? Ee, mevdu pekden yani. Bu, erkekler için kullanılır. Ekadenizle memduha kullanır. Memduh. Övülmüş, övülecek. Bu husus memduh ve makbuldür. Makbul kabul edilmiş, kabul edilen demektir. Keza Hassi Şerif'te variyet olmuştur ki, İki haris kimse vardır ki doymazlar, onlar ilim talibi ve dünya talibilerdir ki birisi ilim talibi, birisi de dünya talibi. Bunlar doymuyorlar, birisi ilme doymuyor, birisi de dünyaya doymuyor. Dünya talibilerdir ki, müsavi birisi en tepili, bir, bir, en aşağıda. İlim, talibi daima ilahi rüzayı arttırır mertebe kazanır. Dünya talihine gelince o da azgınlığı aldı. O da derekesine dereke. aşağı iniştir. O da onun derekesine arttırır. Sıfırdan da aşağı indirir ödükler. Sıfırdan da tepesine arttırır. Yani e, ne diyor? Bilim talibi olanlar derece kazanır. Dünya talibi olanları da derece azalır. Resul-i Eksem, resul bundan sonra Allah'ın kullarından, e, ulema kısmı hakikaten Allah'tan korkar ayetini okudu. Sonra da e, hakikaten insanın gına ve sabest, serbest sahibi olunca azar ayetini kral etti. Çocuklar bir e, şey daha var, şerif vardır, Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir. Yani, ne de alimler, ne? Öyle değil. Eee Öyle ama. Öyle ama alüminyum çoğuldur. Alüminyumların anlamı öyle ama. Annin alim o tabiatın sınırları ne? Yani, köşe ne göremiyorum. Çünkü alimler... Kâiniyatın sırlarını iyi bilirler, Allah'ın gücünü, kuvvetini iyi bilirler. O için, diğer insanlardan daha çok Allah'ı güldükleri için Allah'ı okuduğunu çok korkarlar. Allah'a karşı bir kötü iş yapmıyor diye korkarlar. E, e, hakikaten insan, günah ve servet sahibi olunca azar, zenginlik ve servet sahibi, sahibi, sahibi olan insan, azar parasını nereye harcayacağını bilir bilmez. Şurada, burada her şey düşüne koşar. Yani canından da olur, malından da olur. İşte. İşte. İlim sahibinin hırsı hırsı memdu. Övrünecek bir hırs daha çok ilim önlemek, övrünecek bir hırs. Güzel bir şey. Dünya talibinin hırsı ise, hırsı mezmundur. Bu da e, reddedilecek bir dünya malı peşinde koşarlar. Çok mal para sahibi olmak isterler ama neye yarar ki? Sonunda hiçbir şeysel olmadı bırakırlar. Hadi Mevlana, hırsı nevilerine daha açık anlatmak için diyor ki, ''Ah burada avandan çok gizli bir sır vardır ki, onu anlamak için Hz. Musa Hürr-i İslam'ın nezdine gider.'' Der ki, Hz. Musa'daki hırs memdu memduh bulunduğu ve ilim talebi şeklinde olduğu için Hızır malumatından istifade etmek üzere onun yanına gitmişti. Halbuki kendisi Kehrimun'a sıfatını kısab etmiş bir Nebi Zişan dedi. İşte buradaki sırrı halkın avant kısmı almayamaz. Şimdi Hazreti Musa bir peygamber. Mesul. yani kitabı olan işveriyatı olan peygamber. Hazreti Hızır'ın peygamber olup olmadığı da meçhul, belli, ancak alim bir insan, belki bir veli. Fakat çok kuvvetli bir belli. akıl sahibi. Hz. Musa bir peygamber orada hız, hızın peşinden gidiyor, Onun ondan bilgi edilmeye gidiyor. Halkı diyor ki, ya, sen peygambersin, onun peşinden niye gidiyorsun? O da çok alim bir adam. Ben ondan yeni bilgiler öğrenmeye gidelim ve hayatım sonuna kadar onun peşinden geçeceğim diyor. Bilgiye bakın o peygamber olduğu anda e, Hazreti Hızır'ın bilgisi ondan çok daha fazla fakir o peygamberliğine rağmen Hazreti Hızır'ın peşini bırakmıyor. Ondan faydalanacak Çok da bilgi içimizde en alimimiz bile olsa, başka bir yerde bir ilim varsa onun peşine gideceğiz. Yani ben şuyum, ben demek ki de maala yok. Hazreti peygamber ilim müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulsun, alın. Ta e, maçın gibi bir olsa, maçın çin, maçın çin. O zaman e, imkanlarıyla Kime gitmek, ölür. E, i̇lim nerede varsa o senin malına <gülüyor> hakikati Hazreti Hz. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleriyle. Yarabbi sana karşı hayretimi artır, hayret, bütün isteklerin en üstünde olan bir hayret. Sana olan, şaşkınlığımı artır, artır ben yani daha daha çok üstüne çer, diyor. Niyazda bunu ve müşahide-i ilahiyye hususundaki hayranın artmasına kalıp ödedi. Allah'ı tanımak, görmek, hakkın arzusun daha çoğalmasını arzuya geldi. Bahsedilen zevaat-ı kiramın, bu hırsı, hani seçilmiş insanların, büyük insanların hırsı memduhu, övünecek olan hırsı, tamah değil de, övülmesiyle, yani çok bilgi istiyorlar, çok ilim istiyorlar, şey, bu güzel bir şey. Suya doymayan bir sus, susuz harareti gibidir. Sen de en sadik, maneviyattan her ne bulursan, ona kanaat edip durma daima fazlasını istiyor. Bu güzel bir ihtar. Efendim ben şuyum, ben daha fazlasını istiyor. Allah'tan daha fazla. Geçen gün öyle bir şey, bir mevzu geçti burada. Diyor ki Mevlana, Allah'ın ilmini isteyin. Ben size burada söyledim de, dua ederken Allah'tan, Allah'ın ilmini isteyin, çoğunu çok isteyin. Allah'ın ilmiyi çok isteyin diye ayetlerde söylemiştim. Çok isteyin bir de eşyanı esrarını isteyin. Eşyanın esrarını, kâinatın esrarını isteyin Allah'tan. Kâinat da bir eşyadır Allah, Allah ilminde. Kâinatın esrarını isteyin, talep edin. Ee, Allah'ın ilmini talep edin Allah'tan. Kötü olur? Bak burada yine aynı şey oluyor. Allah'ın yercağı nihayeti olmayan bir baricah'te, baricah strünyan yer, ev, saray, konak. Sen de bulunduğun makamı baş sedir böyle, böyle konaklarda ifade. Kuluçmaları bir de seçimiz cevatin, seçim cevatin oturduğu bir bir sedin, seki vardır. Burası baş oluyor. oraya. Onlar oturuyorlar. Veli hanımlar en, en yüksek yeri oturuyor. Orada baş sedirler. Bazı evlarda bile kapı arkası oturuyorlar başka. O, o, o da başka. Baş sey ederek onu öyle kabul ederek onu bağlamak kalmıyor. Baş sedir oturacağım, e, şeyinde vazgeç. Kap arkası otur. Ama senin sadrın seni aydınlığın sülük ve terakki yoludur. İster kapı arkasına otur, ister bas, bas de otur. Kapı arkas oturmak daha iyidir. Sülük ve terakki yoludur. Yani o bas şöyle şölenine bağlam kalmadı. Bir başa otur. Ama bilim ihmal yolunda yürü, terakki, kayma, ilerlemeye bak. Ee, bir de bir şarkı çok bir de telakki etmesin, fedenliği etmiyor asla, biraz şarkıdır. <gülüyor> telakki etmesin, asla, asla fedenliği etmiyorsun, gerilik kalmıyorsan hep telakki ediyorsun diye. Şarkı biraz şarkıdır. Çünkü burada mevzu değişiyor, soracağım bir şey var mı? Şimdi sonra sorduğunuz ama hep mevzu bilmek açıyoruz, sorularına bilmek açıyoruz. Var mı sorun bir şey? Yani böyle hasrı kelam. Bulunduğunuz yerde kalmayın, daima ilerleyin. <gülüyor> Terakiye deyin. Şahane şu de bakmayın. Kendinizi devzan etmeyin. Sizden büyük devler vardır. Onları da akıl fikir sorun. E senin, senin çocuğun bilmiyoruz. Belki şeyden daha çok bir bilmiyor. Çünkü televizyon bazen Çalışmaz, biz de torunu çalarız. Çalıştır. <gülüyor> bozduğu bozduğu yeri biliyor muyum <gülüyor> ya? Onu çalıp ben <gülüyor> Ya sen koca adam ee, çalışırmış çocuklar dedin ama o biliyor herhalde? Akşam onunla çünkü. <gülüyor> Musa aleyhisselamın peygamberlikte ve Allah'a yakıntaki kemanı ile ozunu ile beraber Hızır'ı aramasının sırrı, kogent kogentler kendinden daha alttaki bir nebi bir kelime arkasına gidiyor. E kelim olan kimse bize söylüyor. Bu menduh bu öğrenecek hiss kelimullah'tan öğren. Buna yani Hazreti Musa'dan, Hazreti Musa'nın sıfatı Kerimullah, Allah'tan, Allah bir ya, onun için Kerimullah, öğren. Öğrenmeye iş işte çok, çok büyük şey, istek, çok yüksek seviyede istek, iş dolayı bak Kelim Hazretleri ne diyor Hazreti Musa, ne, ne söylüyor? Bunca makama sahip olduğum, yüce bir peygamber bulunduğum halde, büyüklüğümünün altında kendimi görmüyor, kendime varlık vermiyorum. Hızırı, arabaktayım. Halbuki peygamber zamanı en büyük sanırım. Ama onun peşinde. Hacı Bursa'nın Hızır'ı aramaya kalkışması üzerine kavmi de ki, Ey Musa, sen kendi kavmini bırakmışsın, bu mübarek zatın izine düşmüşsün. Sen haf korku, Havf'ten, e, Reca'den de kurtulmuş, Lütfen daha eski arkadaşlarımıza şiir vermiştik. Ahmet Cevâettin dedenin bir şiiri var sizde. Hı hı. Ne hap ne ciddiyeceği vardı zaten. var mı? Sende de var. Başka Ahmet'in de olması lazım. Ne yapmıştınız? Öyle makamdasın ki o Ahmet Cevâettin dedenin. Galatasaray'ın son şehrini. Ahmet Cevâettin'in bir şiiri var son şansatı. Bu makamda ne hal, ne rica var ve korku var mıydı, rica etmekte var. Öyle bir makam ki, her şeyden neselsin, aynasın da. <gülüyor> Burada aynı şey geçmiş yine. Öyle bir şeydi, Kur'an'a geçiyordu. Sen haftan da, ricaçardan de kurtulmuş büyük bir peygambersin. Daha ne kadar dolaşacak, ne kadar ve nereye kadar... Yani. Ar ar ar arayacaksın. Aradığın sende, onu sende biliyorsun. Hak Hazreti Muza'ya söz söylüyor. Onun peşine düştün, senin konu kaçacak, rica edecek bir şey yok. Ne diyor onun peşinde gidiyorsun? Diyette ona tazları da buluyorlar. Aradığın her şey sende var. Onu sende biliyorsun. En sema kadar yüksek peygamber ne kadar yüksekse zeminde ne kadar do dolaşacaksınız? Cam sen, sen da kanat açacağın yerde öbür hayvanat şeyi diri insanlar gidiği yerde geziyorsun. Çık çıkçıksana bize yoklarda haber ver. Yerden haber verme. Musa Aleyhisselam dedim ki dedi ki bu bu melameti etmeyiniz. Güneşin ayın yolunu kesmeyeniz. Şimdi melamet. Melanetle, melaneti birine karşı Melanet pislik, kötülük, kıskaçlık de değil. Melamet o Melamet buradaki manadır. Gel aynı manadır. Bu melamet. Kendini kötü göster. Allah'a var matmanasındadır. Hazreti Musa da burada Kendini küçük görüyor. Yani, Peygamber, öbürki veli, veki alim. Meçhul. Onun peşine gidiyor. Bu meramettir. Kendini küçük görüyor, onu büyük görüyor. Bu kim meramettir. Hazreti diyor ki, Musa Aleyhisselam de o merameti etmiyor, bunu hatırlatmayın diyor. Güneşli ayın yolunu kestin. Şimdi aslında <Gülüyor> bu Musa. Ay ondan ışık oluyor. Ama o onu öyle görmüyor. Hazreti Hızır'ı güneş görüyor, kendine ay görüyor. Şimdi biz birbirine ayır, ben ondan o ışığı alacağım. Bunu bana söz etmeyin diyor. Sen de öyle bakın. Yani ben ben peygamberlik kameriyim. Hızır sevgililik güneşidir. <Gülüyor> Kamerin güneşten ilmi ledinin nuru nuru almasına mani olmayın aynı şey yani o güneş parlıyor parlıyor o <gülüyor> benim ben ay ay gibiyim ama al bu onun da abi ama ay gibiyim o benden parlak benim, onun ışığını umsidi yansıtıyorum ee, güneşin ışığı denir mi? güneşin nuru denmez ayın ışığı denmez ayın nuru denir. Nur aldığı ışığı yansıtan ışıktır. Nur yansıtılan ışıktır. Işık ışıktır, bayağı ışıktır. Membağından gelen ışıktır, güneşten gelen ışıktır. Ayın eşekti, ışıklı da nurdur. Ben zamanın sultanı, bir veli olan huzur ile, sohbet ile Mecmul-i kadar Mecnun adı Bahreyn'e kadar gidiyorum. Orada Mecnun adı Bahreyn'i şurada anlatıyor da ona da gireceğiz. Ayrıca benim bir notum var. Orada anlatıyorum. E, hazır hasır hakikate ulaşmak için sebep kılacağım. Onun için de uzun müddet sefer edeceğim. Ben hakikate, çünkü o hakikati biliyor. Ben hakikati bilmiyorum, gölgem benim ama ben hakikati bilmiyorum, bir, bir, bir, bir veya o bir velidir veyahut o bir alimdir, ben onun peşine gideceğim, hakikati öğreneceğim, Sonuç olsun, diyor. Hızır, hakikate ulaşmak için sebep kılacağım, bunun için de uzun müddet sefer edeceğim her o, o zamanki bazıları ya aşırıda ya, ya yürüyecekler. Himmet ve azimet kanatlarıyla yıllarca uçacağım. Yıllar ne demek? Binlerce yıl geçse bile yine ona e, alacağım. Demek ki ilk sonu yok. Benim bir yıl, on yıl, beş yıl, yüz yıl, bin yıl geçse de uyanılması, sen varamazsa mı? senden sonrakiler varımdaydım. Bir böyle oluyor. Böyle oluyor. Gidiriyorum. Çünkü Hızır şimdi benim mahşukum ve matbubum oldu. Mahşuk sevilen, aşık seven, matbub sevilen ve matbubun olduğu ona bağlandırıyor diyor. Onu aramak için insan sevdiği insana, insan sevdiğini bağlanır. O da ne bağlamış? Onu aramak için gideceğim. Nasıl Hazreti İkki videolarıyla, her şeyin sayede. Bu gidiş onu uh, bulmaya değmez mi? Canın, canan'ın aşkı ekmek aşkından aşağı mıdır? Canan sevgili. Burada. Sevgilinin aşkı. İkmek aşkından daha aşağıda Bu kısa, Suri Keyif'te şöyle anlatılmaktadır. Hz. Musa, Filavun ile ordusunun şap denizinde ve Beni İsrail'in gözü önünde boğulmalı üzerine kavmini topladı. Onlara bazı nasihatta bulundu. Dinleyenler, Kelimullah'ın belakadını üzeri Musa. Hücağım konuşmaya belaket denir, açık, ithanet buna bakar. Belaket denir, sifrikerlerin sifrikerlerin, sifrikerlerin sifrikerlerin radyolarda belaket dersi verildi. Şimdi, ikisi olmadığını vermiyorum. Ne konuşuyoruz, istedemini bilmiyorum ya. İlim <gülüyor> <gülüyor> ve maneviyatine hayran oldular. Hz. Musa'nın konuşması, ona çok büyük, tesir etmiş. Onun konuşması, hayran kalmayayım. Neden sarayıp, piramının boğulmasından sonra karaya çıktı ya, orada İşlerinden biri, ya Nebi Allah, ya yani Allah'ın nebisi, yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı diye sordu. Hz. Musa böyle bir kimse, bilmiyorum dedi. O esnada kendisine mecmua bahreynde bir kurum var ki ona has bir ilim vermişindir Ümmetimin seçkinlerinden biriyle öyleydi, size rehber olmak üzere bir de kızarmış balık götür diye vahiy geldi. Hatta Musa da yol hazırlığına geldi, bilahele daha sonra canişi olan yani can yoldaşı olan bir Yuhşah bin Nun'u yanına aldı. Bütün Beykoz'daki Yuhşah bin evet. Nun evet. Evet. evet. dedeciğim. Yuhşah bin evet. Nun. Evet. Yani. evet dedeciğim. Yol arkadaşı Dede çok. Bir buluşma, de karsel teklif Buluşma olarak e, Kur'an'da tarif edilen e, adres zaten. Çünkü kanalı. Sümeş kanalı olduğu yer. Evet. Sümeş kanalı evet. olduğu yer. Evet. Şey Beykoz değil mi yani dedeciğim? Evet. Değil evet. mi dedeciğim? Değil. Oraya... O, ondan sonra peygamber oldu ama e, çok harpçı bir adamdı. Efendim? Ne, o şaşır, harp. O çok harpçı. Bütün harp o yapıldı, sefer de yaptı. Yani öldü burada. Beykoz, oyu sırladılar. Beykoz'da sırladılar? Evet. Ha Kur'an'da geçen şey değil, Beykoz değil değil mi Nerecim? Verilen bir adres var ya hani Hazreti'nin sırrı... Süveyş Zirin... bugün Süveyş kanalı yer. Her iki, iki denizden, denizden çok, çok yaptığı işte yer. Hı. Orası. Çünkü fakir yani, dedeciğim Beykoz'a özellikle onun için bir kuş bakışı baktık da e, acaba onu görebilecek miyiz, göremeyecek diye de anlatılan adres bir hiç bir bir adresinde bir adresinde bir yok. Bir hani şey verilen bir adres var ya buluşma mekanı diye Hazreti Hazır'ı bulduğu yer o balığın kaydığı yer vesaire işte vermişim Bakın bu ne? şimdi nereye? Bir şey evet, ne? Yol <Gülüyor> arkadaşımız <Gülüyor> e, değil mi? mi? O da Gazi'nin evet, yani. mi? Evet. Bak. Evet. Bakın mezgua bahrein. Bahrein. deniz demek ki bahir. Deniz Denizlerin birleştiği yer Bahriye mecmu, me, Mecmun Birleştikleri yer evet. Diyor ki Bahriye iki büyük deniz Veya iki büyük Suyun kavuştuğu Nokta kavuşarak Bunu Fırat'la Fırat Dicle'nin Birleştiği yer olarak da Kıvam hadimiz oldu İki çok tarafa gitmedik Gitmedi. Hep bakıya gitti. Ee, Fırat'la gençlerini bilmiyorsa onun için şak, şak olur. Büyük su olarak da bastırır. Kırk, suyu yaklaştırır. Tatlı suyakları var Bir de tasavuklu manası zaten. Mesela dedik ya, <gülüyor> e, e, coğrafi isimleri, ve da lügatlardaki, isimler tasavvufa girerse de daha başka manya kazanırlar. Ve de tasavvufda kabay kalçeyin ki miraş'ta Hz. Allah'ın, Hz. Peygamber'e iki yay kadar yakınışması, iki şey. yani, şu kişiyi insan terk eden yaklaşmasını bilmem de. yaklaşması, iki yayı ucu vardı, Şöyle, o kadar yaylaşıldı, yaklaşması yaptı. Orada bir, bir iki yay kadar yaklaştı, nasıl terbi ederseniz, de şimdi şu var, Hı -hı. fakir oradan müşerletçi bazı, bazı öbür kitaplardan çıkarttım. Burada iki üç gün birleşmesiyle, o zaman süreç hanı yoktu, süreç mesleği açalım, 21 oldu. Fakat çok yakını, bir de arada göl var, süreç kanalı olduğu gibi bir göl var. Şimdi bu arada tasavvubu manası. suret ve mana, yeryalarının toplanmış mahalle olan insanın kamildir ki, şimdi, onun şimdiye tasavvufun ana anahtışı. Orada diyor iki suyun ve iki denizin birleştiği yer. Hak ede eden kabe karşısında onu söyledi. İşte hadi de Hazreti Allah Allah Muhammed'in.